A'udhu billahi min ash bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi <gülüyor> ya Rabbil alemin, salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila jemmil enbiyeyi vel muhtelin, ve ila jemmil evliyeyi, ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Bugün hep beraber inşallah Allah'ın el-azim ismini anlamaya çalışacağız. Azim demek, azametli demektir, büyük demektir. Büyüklüğü anlaşılamayacak kadar büyük. <gülüyor> Allah azim kelimesini bir kendisi için kullanıyor al-Ali الْعَلِيُّ Azim, O Ali'dir, yüceler yücesidir. Bununla beraber o azimdir, azamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim için kullanıyor, Kur'an-ı Azim diye. Bunu Arş için kullanıyor, Arş-ul Azim. Bir de Resulleri için kullanıyor, Ulul az resuller Fevzul azim diye kullanır Büyük kurtuluş Nebe il azim diye kullanır Büyük haber Azim haber Bunu azap için kullanır Azabın azim diye Bunu azap için kullanırken Allah bunu kendine nispet etmez. Lehum azabın azim diye buyurur. Onlara azim bir azap vardır. Ben onlara azap ederim buyurmuyor yalnız. Bu azabı onlar kendi kendilerine yapmışlardır. Onun için lehum azabın azim diye kullanır. Önce ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım. Sonra devam edeceğiz inşallah. Ayetel Kürsi'de dediğimiz Ayetlerde Allah önce Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum buyurmuştu. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. O hayy ve kayyumdur. Diridir. Bir de ayyumdur. Her anda her işi yapandır, sevk ve idare edendir. Varlığı varlıkta tutandır. La tehuzuhu sinetun ve la ne bir uyuklama, ne bir gaflet, ne de bir uyku tutar. Lehu semawati ve mafi'l'ard. Göklerde, yerde ne varsa hepsi ona aittir, onundur. Menzillesi, şefaat indehi illa bi iznihi, onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Şefaat edecek kimdir? Yâlâmû ma bîne eydihim ve ma kârfehum, o önünüzdekini de, arkanızdakini de, yaptıklarınızı da, yapacaklarınızı da bilir, bilendir. وَلَا يُحِدُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَ شَاءٍ Hiç kimse onun ilminden hiçbir şeyi ihata edemez. Yani tamamıyla, bütünüyle bilemez, öğrenemez, alamaz. Ancak onun dilediği kadarıyla yani Allah ne kadar dilerse kulları, mahlukat o kadar bilebilir. وَسِعَ الْكُرْسِيهُ السَّبَوَاتِ وَالْاَرْضِ O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kaplamıştır. Hepsinden geniştir. وَلَا يَوُدُهُ حِبْزُهُمَا bütün bunları korumak, gözetmek, sevk ve idare etmek ona ağır gelmez. Ona herhangi bir şekilde bir ağırlık vermez ve huvel aliyul azim. Çünkü o ali ve azimdir. Birinin ali ve azim olması için bütün bu vasıflara sahip olması gerekiyormuş. Bununla beraber İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak Allah'ın bütün isimlerinden nasibini alıyor. Elbette ki kula tecelli eden Allah'ın isimleri Allah'taki gibi elbette ki olmaz. Onun isimleri ona yakışır şekildedir ama kula tecelli edince de kamil manada kula yakışır şekildedir. Fesbih بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Tesbih et demek, sebehe, akdı demek, yüzlü demek. Azim olan Rabbinin yolunda evet, yürü. Onun ismiyle yürü. Onun ismine, onun adına yürü. Azim olan Rabbinin ismini evet, tesbih et. Onunla beraber azim ol. Allah ayetlerde buyuracak. Hep beraber anlayacağız inşallah. Azim sahibi ol. Niye azim sahibi ol? Rabbinin ismini tesbih etmek için. Rabbinin ismini güzelliğini üzerinde göstermek için, Rabbinin noksansızlığını, kusursuzluğunu üzerinde göstermek için çaba gayret sarf et, azim ol ve onun yolunda ak, yürü. Fesebih bismi Rabbike'l-Azim Resulullah Efendimiz bu ayeti namazın rukuunda. Sübhane Rabbiyel Azim diye sözlü olarak yerine getirir. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Sübhane Rabbiyel Azim dediğimizde rükuda Rabbimizin önünde eğilmişiz. Azim olan sensin demişiz. Sübhane olan sensin demişiz. Sen benim Rabbimsin ve ben önünde eğiliyorum demişiz. Bu sadece Namazda olması yetmiyor. Hayatı yaşarken Rabbimizin önünde hep böyle rükuda eğilmiş olmamız gerekir. Zahiri olarak değil, manevi olarak. Rabbimiz neyi emretmişse, onu yapmaya çalışırsak rükumuzu yaptık ve Subhane Rabbiyel Azim dedik, demiş olduk. Allah'u la ilahe illa hu Rabbul Arşil Azim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Herhangi bir şekilde ona şirk koşarsak, başka bir şeye ilahlık vasfı verirsek, bu durumda imanımız Allah'a imandan çıkmış olur. Yani Allah'a iman etmemiş oluruz. Eğer şirk koşulduysa, ondan başka da ilahlık vasfı bir başkasına, başka bir şeye verildiyse, o gönlümüzde Allah olmaktan çıkmış, bizim putumuz olmuş olur. O, Rabbul Arşil Azim Azim olan Arşın sahibi Azim olan Arşın Rabbi Arş demek saltanat, hüküm makamı demektir Takht demektir Kralın taktına da takt denir Allah ayeti kerimede Sebe Melikesinin tahtına aş dedi kötüt kuşu gelip orada büyük bir tahta azim bir tahta sahip olan bir kadın dedi. Memleketi idare eden kadın için aş demek saltanat makamı demektir. Oradan Rab'lığını yapıyor, rab ismiyle tecelli ediyor demektir. Sevk ve idare ediyor. Bununla beraber. Bütün varlığı, bütün mahlukatı terbiye ediyor. Bütün varlığın, mahlukatın mürebisi oluyor. Eğitiyor, büyütüyor, kemale erdiriyor. İnsanın da bir arşi var mıdır? Elbette ki. Arşi onun kendi gönlüdür. Kalbin yedi mertebesi vardır. En sonundakine arş denir. Yani yedi mertebeden sonrakine arş denir. Arş-ı Rahman denir. Rahman oraya tecelli ediyor. Kul her anda kendi gönlünden o arştan Allah ile muhataptır. Kim var o arşta? Bizim gönül arşımızda kim vardır? Allah'ın nefrettiği ruh vardır. Nefektu min ruhi buyurduğu, kendi ruhundan nefettiği ruh vardır. Ve Allah onu muhatap alıp ona vahy ediyor. Hem de bu vahiy devamlıdır, daimidir. Mesela biz kendi kendimize gönlüme şöyle geldi diyoruz aklıma şöyle geldi diyoruz. Şöyle yapmak istedim diyoruz. Eğer bu hayırsa mutlak surette o Allah'tan gönüle gelmiş bir vahiydir. Ama eğer bu şerse ya kendi nefsimizdendir ya da şeytandandır. Örnek olarak mesela yardıma muhtaç birini görürüz. Gönlümüze gelir, ben buna yardım edeyim. Aç birini görürüz, ben bunu doyurayım. Düşmüş birini görürüz, ben bunu kaldırayım. Bunu Allah gönlümüze vahyetti. İmtihan kazanma imkanıdır. Allah vahyetti, kuluma yardım et ve kazan. Benim ismim senin üzerinde tecelli etsin. Merhamet et, Rahim ismim tecelli etsin. Bu güzellikimi üzerinde göreyim. İkram et, Kerim ismim üzerinde görünsün. Ama peşinden bakıyoruz ki aklımıza, gönlümüze hemen başka bir şey gelir. Yani yardım edecek bir tek ben mi kaldım? Niye ben yardım edeyim? Ya yardım edersen bir zarar görürsem, ya da ya ikram edersen belki bu zengin biridir, belki benden daha zengindir. Bütün bu vesveseleri veren evet, şeytandır ve nerfistir. Bu durumda kul kendi iradesini kullanıp tercihini yapar. Ya Allah'ın vahyine uyar ya da nefsine, şeytana uyar. Allah'ın vahyine uyarsa mutlaka, mutlak surette kazanır. Öteki türlü Allah'ın kendisine tanıdığı imkanı kullanmamış, kaybetmiş olur. Allah ayet-i kerimede buyururdu ki, Kıyamet günü yaptıklarınızı bir de yapmadıklarınızı göreceksiniz yapıp gönderdiklerinizi yapmayıp geride bıraktıklarınızı göreceksiniz dedi. Yani bir tek yaptıklarımızdan hesaba çekilmiyoruz. Bir de yapmayıp geride bıraktıklarımızdan da hesaba çekiliyoruz. Allah böyle bir imkan tanıdığında eğer biz de gerekeni yapmazsak bundan da hesaba çekiliyormuşuz. Evet. Allah gönül arşımıza tecelli ediyor. Allah ayet-i o size şah damarınızdan yakındır buyurduğunda, bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah gönlüne tecelli etmiştir. Ve sana, senden daha yakındır. Şah damarından daha yakındır. Eğer kendimize dönsek, biraz azmetsek, azim olsak yani, Gönlümüzün üzerindeki perdeleri kaldıracak olsak, Allah'ın oraya tecelli ettiğini, gönlümüze tecelli ettiğini, oraya vahyettiğini, hitap ettiğini görüp, tadıp yaşayacağız. Bu herkes için kaçınılmaz bir durumdur. Bu istisnasız bir durumdur yalnız. Herkeste böyle bir gönül mevcuttur ve herkes... Böyle bir imkana sahiptir. Ama insan kendi tercihini kendisi yapar. Bu azmetmeyi gerektirir, azimli olmayı gerektirir. Yoksa biraz yolda yürür ya da birkaç adım atar ya da bir süreliğine yürür sonra yorulur. Azmedemez. Azmedemezse olduğu yerde kalır. Maksuda ulaşamaz. Maksud Allah'tır. Maksud kendisini yaratanı bilmektir ve bulmaktır. Onu tanımaktır. Bunun için olması gereken şey kendini tanımaktır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Men arefe nefsehu ve kad arefe rabbehu. Nefsini, kendini tanıyan Rabbini tanır, tanıyabilir. Kendini nasıl tanıyacak? Evet, kendi gönlünü tanırsa İç alemini tanırsa, kendi gönlünde Allah nasıl tecelli etmiş bunu anlarsa, esma-ül esma hüsnasıyla Allah nasıl tecelli etmiş bunu görürse, bunu tadarsa. Evet. Bunun birinci şartı neydi? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah kendini sevdiklerini tanıtır. Allah'ı seviyorsun, Allah da seni sever. Ne buyuruyordu? Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah buyurdu ki, kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Diğerleriyle bana yaklaşmaya devam eder. Yani sünnet dediğimiz, nafile dediğimiz, zikir dediğimiz diğerleriyle. Her ne varsa, Allah için yaptığın her ne varsa diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Bir tek farzlar tek başına yetmiyormuş. Niye? Çünkü o Rabbini istiyor. Kulum bana yaklaştıkça beni sever, o beni sevince ben de onu severim. Evet. Ben bir kulumu sevdiğimde Resulullah Efendimiz kelimeleri nasıl kullanmışsa öyle kullanacağım. Ben bir kulumu sevdiğimde O'nun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Ne demek? Kuluma tecelli ederim. Kul artık bütünüyle benimle vardır. Yani saf Allah'ın nuri olmuş demektir o. Neyin karşılığında oldu? Allah'ın kendisine farz kıldıklarını yerine getirip, diğerleriyle, nafilelerle, sünnetlerle devam edip, Allah'ın sevgisini kazanma karşılığında. Onun için eğer ibadetlerimiz bize Allah'ın sevgisini kazandırmıyorsa bir sorun var. Yani meyvesini vermedi demektir. İbadetlerimiz meyvesini vermedi demektir. Bize faydası olmadı demektir. Allah'ı sevmek imandır. İmanı eğer ibadetlerimiz arttırmadıysa o kabul olmamış, Allah'ın kabul etmediği bir iman demektir, amel demektir. Eğer Allah kabul etseydi, Allah onunla bizi severdi. Onun bizi sevdiğini nereden anlıyoruz? Bizim gönlümüzdeki tecelli eden sevgisinde, ona olan sevgimizden dolayı. Eğer Allah'ın sevgisini kendi gönlümüzde gördükse, ona her gün biraz daha yaklaştığımızı, biraz daha sevdiğimizi gördüysek doğrudur. Bir şeyler yapmışız, Allah da kabul etmiş. Evet. Allah gönül arşımıza tecelli ediyor. Yani her an Allah ile beraberiz. Allah her anda bizimle beraberdir. ne yapmamız gerektiğini anlayabilmek için bir tek gönlümüze dönüp bakmamız bile yeterlidir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam fetva verenler sana fetva verse de sen fetvayı gönlünden iste. Gönlünden. Mesela bazen arkadaşlar soruyor böyle bir durumda şöyle şöyle olmuş şöyle rahatsızlığım var benim orucumu yemem doğru müdür? Örnek veriyorum. Bu soru yanlış bir sorudur. Bu soruya fetva vermek yanlış bir fetvadır. Nasıl bir fetva verilmesi lazım? Sen bu fetvayı kendi gönlüne sor. Eğer gerçekten tutamıyorsan, sen bunu biliyorsun. Ama sen mazeret arıyorsan, bu senin için fetva olmaz. Mazeret olmaz. Çünkü hesabını Allah'a vereceksin. Gönlüne tecelli eden Allah'a sor. Gönlüne dön, ara sor. Sor sana cevap gelir. Kul, de ki, men rebb semaweates sevgi. Evet de ki onlara o yedi göğün, 7 kat göğün sahibi kimdir? Ve rebb arşil azim, azim olan arşın sahibi kimdir? Allah. Göklerin de, arşın da sahibi Allah'tır. Bizim gönlümüzün de, arşımızın da sahibi Allah'tır. Evet, Allah azametini anlatırken, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قدره. Onlar, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Allah'ın hakkını takdir edemediler. Yani Allah'ı tanımadılar, bilmediler. Onun gücünü, kuvvetini, azametini anlayamadılar. Anlayamayınca iman olmuyor. Allah hakkının nasıl takdir edilmesi gerektiğini beyan ediyor. وَالْاَرْضُ جَمِعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü, bütün yerler O'nun kudret elinde olacak. O'nun avucunda olacak. Evet. Anlamamız için Allah beyan ediyor. Ve semavati metviyen bi yeminihi. Gökler de katlanmış ve dürülmüş olarak yine onun sağ elinde olacak. Yeryüzü sol elinde, gökler de sağ elinde katlanmış ve dürülmüş olarak sağ elinde olacak. Sübhanehu ve teala amma yüşrikun. Allah Sübhan'dır. Onların şirk koşmalarından münezzehtir. Onların zanından Allah münezzehtir. Vrat edeğüme Allah ilahen aker. Allah ile beraber başka bir ilah, ilaha davet etmeyin, dua etmeyin. La ilaha illa Hu. Ondan başka ilah yoktur. Yani hem Allah'a hem de onunla beraber başka ilahlara davet etmeyin. Ya da dua etmeyin. Bir tek Allah'tan isteyin. Kullu şeyin illa ve şehu. Her şey helak olucudur. Her şey yok olucudur. Her şey fanidir. O'nun vecihi müstesna, baki olan bir tek O'nun zatidir. Lehu'l hükmü ve ileyhi turca'un. Hüküm O'nundur ve dönüşte O'na'dır. O'na döndürüleceksiniz. Allah'ın kabul etmediği, hiçbir şekilde tahammül etmediği şey kendisine şirk koşulmasıydır. Asla bunu affetmez ve asla buna tahammül göstermez Allah. Bu Allah'a çok ağır gelir. Biri bilerek veya bilmeyerek eğer şirke düşüyorsa onun yeri kesinlikle ebedi cehennemdir. İsterse gece gündüz ibadet halinde olsun. Onu affetmez. Yani ben bilmedim bu anlamadım diye mazeretini de kabul etmez. Allah azim olun dedi, azmedin dedi. Bunun için Hazreti Adem için ne buyuruyordu? Onda azim bulmadık. Evet Peygamberler için ulul azm, Resuller gibi ol derken Resulullah Efendimiz'e yani... Çabanı, gayretini ortaya koy. Bütünüyle ortaya koy. Le tubluvenne fi emvalikum. Sizi imtihan edeceğiz. Sizi imtihana tabi tutacağız. Ama azim sahibi olun. Sizi imtihana tabi tutacağız. Fi emvalikum. Mallarınızla sizi imtihana tabi tutacağız. Yani malı veririz, alırız. Malı veririz, sizi imtihana tabi tutarız. Allah yolunda, evet, zekati verin, infakı yapın, sadaka verin deriz. İmtihana tabi tutarız. Ve enfusiyum, nefisleriniz de, kendiniz de sizi imtihana tabi tutarız. Yani bu hastalık olur, musibet olur, bela olur. Bununla beraber Allah yolunda cihad olur. Vaktini, zamanını, hayatını sarf etmek olur. Bununla imtihana tabi tutarız. Allah'ın önümüze koyduğu her imkan bir imtihandır aynı zamanda. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُطُبْ كِتَابًا Bununla beraber daha, ön daha önce veya kitap verdiklerimiz onlardan sözler isteyeceksiniz min kablikum sizden önce kitap verdiklerimizde sözler isteyeceksiniz ve minellezine eşreku ezen kesira bir de müşriklerden Allah'a şirk koşanlardan eziyet göreceksiniz çok şey eziyet göreceksiniz. Bu bir imtihandır dedi Allah. Ve in tesbiru ve tetaku. Eğer siz buna karşılık sabrederseniz ve takva sahibi olursanız. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip yerine getirirseniz, bunun bir imtihan olduğunu kabul edip sabrederseniz. Ve inne zalike min azmin min azmil umur. İşte bu, azmedilmesi gereken işlerdendir. Azmedilmesi gereken, yani bunun için azmedin ve azim olun. Büyük olun. Öyle küçük bir sorunda, ufak bir sıkıntıda yere yuvarlanmayın. Azmedin. Bu, azmedilmesi gereken işlerdendir. Çaba gayret sarf gereken işlerdendir. ve men sabere her kim ki sabrederse ve ghafare ederse niye mağfiret ediyor yani yanlış yapanları affeder sanki yanlış yapmamış gibi muamele ederse inne zalike lemin azmül umur İşte bu azmedilmesi bilmesi gereken işlerdendir yani bunu yapanlar azim olanlardır büyük olanlardır Büyük olmak isteyenlerdir. Allah'ın rızasını, cemalini, dostluğunu isterken bedelini ödemeyi kabul edenlerdir. Yoksa sabredemez, affedemez, mahfiret edemez. Şu bana şöyle söyledi, ben iki tane söyleyeyim. Şu bana böyle bir yanlış yaptı, ben iki sefer yapayım der, azmedemez. Luhman Aleyhisselam'ın oğluna olan nasihatini Allah beyan ediyor. Ya Büneyye, evet, yavrucuğum diyor, evladım diyor, ekimi selah, namazı ikame et. Ve emur bil ma'ruf, ma'rufi, iyiliği, güzelliği, evet, tavsiye et, onu iş olarak yap. Ve emur, emr iş demektir, emret demek değildir. Onu iş olarak yap. Yani iyilik yapmak, güzellik yapmak, iyiliğe güzelliğe davet etmek senin işin olsun. Wen he anil münker. Kötülüğü de, yanlışlığı da, münkeri de men etmeye, ortadan kaldırmaya çalış. Vesbir alama esav. Bir de sana isabet edene sabret. Her ne ki sana isabet etti. Evet, musibet olsun, hastalık olsun, bela olsun, dedikodu olsun, iftira olsun. Her ne ki sana isabet ettiyse ona da sabret. İnne zâleke min azmil umur. İşte bu azmedilmesi gereken işlerdendir dedi. Azmedilmesi gereken işlerdendir. Yani bunun için çaba gayret sarf etmen lazım, bunun için azmedip bunu yapman lazım. Tesbir kema sebere ulul azmi min rusul hitab Allah Resulü Efendimiz'e yaptı, sabret dedi. O azim Resuller gibi sen de sabret dedi. Evet. O azmetmiş Resuller gibi sen de azmet. Yani evet başka ayet-i kerimelerde ne buyururdu? Balık sahibi Yunus gibi olma. O kavmini bırakıp gitmişti. Sabre dememiş, bırakıp gitmişti. Onun gibi olma dedi. Kimin gibi o? O azmeden resuller gibi yap dedi. Ol. Evet, önce tesbih dedi. Sabret dedi. Kimin gibi? Kemasebere ulul, azmi minerusu. O azmeden sabreden resuller gibi sen de azmet ve sabret. Allah azmi ve sabri resulüne tavsiye ediyor, emre diyor azmetmeyen sabretmeyen resuller de varmış. Wala tasta'cil lehum. Onlar için acele etme. Evet. Onlardan duyduğun sıkıntıdan dolayı gazap gelsin diye ya da helak olsunlar diye ya da hemen iman etsinler diye acele etme. Sabret. Keennehum yelma yerevne ma yuadun. Onlar kendilerine vaat ettiğimizi gördüklerinde, yani kıyamet gününü gördüklerinde, hesabı gördüklerinde Lem yalbe su illa saaten min nehar <gülüyor> Zannederler ki dünyada gündüzün bir saatinde kalmışlar. Gündüzün bir saat. Yani dünya hayatını günün bir saati olarak kalmış zannederler. Dünya hayatı onlara bir saat gibi gelir. Belagın. Bu bir tebliğdır. Kim tebliğ ediyor? Allah tebliğ ediyor. Resulüne tebliğ ediyor. Bununla beraber bütün kullarına tebliğ ediyor. Dünya hayatı ahirete geldiğinizde, azabı gördüğünüzde size bir saat gibi gelir. Sanki dünyada bir saat gibi kalmış gibi olursunuz. Bu bir tebliğdir dedi. Fehel <gülüyor> evet. Onlar helak edilecekler. Başkası değil. İlla kavmul fasikun. Helak olacak olanlar Fasık olanlardır. Ve ile Adem'e min Bundan önce Adem'den söz almıştık, ahit almıştık. Onunla ahitleşmiştik. Yani ona şu ağaca yaklaşma diye emir vermiştik. O da yaklaşmayacağına dair söz vermişti. Unutma. Verdiği sözü unuttu. Allah Hazreti Adem'i savundu. Unuttu dedi. Ve lem necid azma. Onda azim bulmadık. Adem'de azim bulmadık. Niye azmetmedi? Allah bütün Nimetler senindir, cennet senindir ama şu ağaca yaklaşma dedi. O ağaca yaklaşırken şeytan ona vesvese verdi, konuştu onunla, kandırdı. Eğer bu meyveden, bu ağacın meyvesinden yerseniz ikiniz ya melek olursunuz ya da ebediyen burada kalırsınız. Allah onun için bunu size yasaklamış deyip bir de yemin etti. Ben sizi düşünüyorum, bunu sizin için söylüyorum diye yemin etmişti. O da buna kanarak meyveyi yemişti. Kendini tutmadı, direnmedi, azmetmedi. Sabretmedi. Yani yememeye sabretmedi. Sadece sıkıntıya, delikuduya, belaya ya da hastalığa sabredilmiyor. Bir de yanlışı yapmamaya sabretmek varmış. Allah'ın emrini çiğnememeye sabretmek varmış. Azmetmek varmış yani. Onda azim bulmadık derken... Evet, emri çiğnememek için azmetmedi, azmedemedi. Azim sahibi olmadı yani. Evet, Allah Hazreti Adem'i bize örnek gösterir ama biz kendimize baktığımızda biz de kendimizde azim bulmuyor ve bulamıyoruz. Evet, her gün Adem babamızın yaptığı bir yanlıştır. Biz her gün onlarca yanlış yapıyoruz, azmedemiyoruz. Öyle bir azmetmek lazım ki Rabbimiz bizde azim bulsun. Bunun için sabretmek lazım, azmetmek lazım. Yani bütün çabamızı, gayretimizi, direncimizi ortaya koymamız lazım. Ela inne aulia Allahi la kufun alehim vallahum yhzenun. Şunu bilmeniz lazım ki, bunu iyice anlamanız lazım ki Allah'ın velilerine hiçbir şekilde korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evet. Önce Allah dikkati çekiyor. Burayı iyi anlayın diyor. Allah'ın velilerine korku yoktur mahzun olmak yoktur. Bu sadece ahiret için mi geçerlidir? Hayır. Dünya için de geçerlidir. Dünyada da veli korkmaz ve mahzun olmaz. Ama bizim anladığımız şekilde değil yalnız. Niye? Çünkü o Rabbine tevekkül eder. Rabbinden emindir. Emin olduğu kendi gönlündeki Allah'a olan imanidir. Biliyor ki Rabbini seviyor. Biliyor ki Rabbi onu seviyor. Bütünüyle Rabbine tevekkül etmiş. Onun için korkmaz. Biliyor ki Rabbi Rahman ve Rahim'dir. Biliyor ki Rabbi Vedud'dir. Biliyor ki Rabbi Kerim'dir. Onun için korkmaz ve endişe duymaz. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden dolayı mahzun da olmaz. Rabbinden emindir. Yani gönül itibariyle korkmuyor, endişe etmiyor ve asla hüzne mahzun olmuyor, hüzne boğulmuyor. Veli budur. Yoksa ne olacak şu, şu ne olacak bu dediğinde evet. Bu velayetin kokusunu bile yani mümin olanın kokusunu alamamış demektir. O daha Rabbine güvenmiyor. Rabbine tevekkül edemiyor. Endişesi var, korkusu var. Dünyaya ait bir sorun sıkıntı olduğunda bakıyorsun ki mahzun olmuş. Hüzne boğulmuş. Ne olacak diye endişesi var. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu, Allah müminlerin velisidir. Velayet karşılıklıydı Mümin velidir. İman eden velidir yani. Mümin kimdir? Allah tarif etti. Allah zikredilince, Allah'ı hatırladığında kalbi örperen, Allah'ın ayetlerini dinlediğinde Allah'a olan imani, muhabbeti artan, bütünüyle Allah'a güvenen, tevekkül edendir. Güveniyorsa, tevekkül ediyorsa neden korksun, neden mahzun olsun? Hazreti İbrahim ateşe atılırken ne buyurmuştu? Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah benim vekilimdir, o ne güzel vekildir. Vekil olarak o yeter buyurdu. Evet. Ayet devam ediyor. Ellezi amenu ve kanu yattaqun. Kimdir bu veliler? Bu velinin vasfı nedir? Onlar ki iman ederler. İman eden veliymiş. İmanla beraber bir de takva sahibidir. Takva sahibi. Yani evet, kıvamındadır. Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor, kabul ediyor ve bu sorumluluğu üstleniyor. Yerine getirmeye çalışıyor. Yoksa ben iman etmişim, Allah'ı seviyorum deyip yapmıyor. Sorumluluktan kaçmıyor. Gereğini yapmaya çalışıyor. Çabasını, gayretini sarf ediyor. Evet, devam ediyor. Lehumul büşra fil hayatid dünya. Dünya hayatında onlara müjdeler vardır. Ve fil ahiret, ahirette de müjdeler vardır. Buraya dikkat etmek lazım. Dünya hayatında onlara müjde vardır, ahiret hayatında müjde vardır. Ahireti anladık, Allah kullarını cennetle, cemaliyle müjdeler, mağfiretiyle müjdeler, rahmetiyle müjdeler. Peki dünya hayatındaki müjde nedir? Allah önce, evet, dünya hayatında onlara müjde var dedi. Evet, dünya hayatında müminlere yani veliye Allah'ı her şeyden çok sevene takva sahibi olana Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip üstlenip kulluğunu yerine getirmeye çalışana kulluğun bedelini imanının bedelini ödeyene ne vardır dünya hayatında müjde varmış. Kim müjdeliyor? Allah müjdeliyor. Biraz önce kulun gönlü Allah'ın arşıdır derken aslında bunu söyledim. Allah onun gönlüne tecelli ediyor. Müjdeyi o veriyor. Allah bir kuluna kulun ben senden razı oldum dese bundan büyük müjde var mıdır? Kulum ben senin yaptığını beğendim dese bundan büyük müjde var mıdır? Kurum ben seni seviyorum dese bundan büyük müjde var mıdır? Dünya hayatındaki müjde budur ve böyledir. Evet. Dünya hayatında onlara müjde vardır. Bir de ahirette onlara müjde vardır. La tebdire li kelimatillahi Allah'ın kelimelerinde değişiklik yoktur dedi. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Allah'ın vaadinde değişiklik olmaz. Benim vaadim budur ve bu böyledir. Yani birileri bunu kabul etmeyince bu değişmez. Ben bunu anlamadım, ben bunu bilmiyorum, ben bunu kabul etmiyorum deyince Allah'ın vaadi kelimesi değişmez dedi. Allah'ın kelimelerinde değişiklik bulamasın dedi. Benim adetim böyledir. Vaadim böyledir, kelimem budur dedi. Söylediğim söz budur yani. Zalike huvel fevzul azim. İşte en büyük kurtuluş budur dedi. Azim olan kurtuluş budur dedi. Azim nimet budur dedi. Ve la yehzun ke kavluhum innel izzete lillahi cemi'a. Ötekilerin, bunun dışında bir şey söyleyenlerin Sözleri seni üzmesin dedi Onların sözüyle üzülme, mahzun olma dedi Kime söylüyor? Müminlere söylüyor Veliye söylüyor, vüylere söylüyor Onların bunu, bunu kabul etmemesi seni üzmesin Seni mahzun etmesin İnnel izzete lillahi Muhakkak ki bütün izzet, bütün şeref Bütünüyle Allah'a aittir Onların konuşması seni üzmesin, onların konuşmasını ciddiye alma. Ben seni ciddiye alıyorum ya, ben seni muhatap alıyorum ya, ben sana sen benim velimsin diyorum ya, onların sözü seni mahsun etmesin, seni üzmesin. Bütün şeref, bütünüyle şeref Allah'a aittir. وَهُوَ السَّمِعُ O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Onların ne söylediğini İşiten ve bilendir. Onları bana bırakın diyor yani. <gülüyor> Allah'ın azim ismi kulda nasıl tecelli eder? Öncelikle kulun Allah'ı azim olarak bilmesi lazım en büyük, tek büyük, azametli büyük kelimesi bunu ifade etmez. Azamet kebirden daha farklıdır. Kebir ekber büyük demek, tek büyük demek en büyük demek ama azim daha farklıdır. Azamet azameti karşısında küçüklüğünü anlamak azameti karşısında Titremek. Daha doğrusu azameti karşısında hayran kalmak. Büyüklüğü azameti karşısında evet, hayran kalmak. Bu isim kulda nasıl tecelli eder? Hayran kalmak. Bununla beraber Allah'ı her bir ismiyle azim bilmek. Allah'ın her bir ismi, esması aynı zamanda azimdir. Yani Allah rahmandır, rahimdir. Onun rahmeti azimdir. Rahman oluşu azimdir, rahim oluşu azimdir, kerim oluşu azimdir, afu oluşu azimdir. Her bir ismi aynı zamanda azim ismiyle beraber tecelli eder. Esması azimdir. Allah bütün esma-ül husnası ile azimdir. Bütün esması azimdir. İnsanın da aynı şekilde azim olmaya çalışması lazım. Allah'ın azim isminin kulda tecelli etmesi lazım. Etmezse eksik kalır. Nasıl azim olması lazım? Kul nasıl azim olmalıdır? Dünya karşısında azim durmalıdır, Büyük durmalıydır yani. Yoksa üç kuruş dünyaya mağlup olur. Üç kuruş dünyanın karşısında küçülür. Onun için dünya azim olmuştur. O da onun altında onun kuruyor olur. Onun kölesi olur yani. Görüyoruz. Baktığımızda bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Mevkinin karşısında azim olması lazım. Ama bakıyorsun ki mevki gözünde o kadar büyümüş ki kendisi mevkiye azim görüyor. Kendisi mevkinin kölesi olmuş. Allah'ın azim ismi tecelli etmediği içindir. Bakıyorsun nefsinin arzuları, istekleri karşısında azim olmuş, kendisi karşısında köle durumuna düşmüş. Onu büyük kabul edir, azim kabul ediyor. Allah'ın azim ismi tecelli etmediği için. Bunun için azmetmek gerekiyormuş bir de. Yani çaba gayret sarf etmek gerekiyormuş. Allah kuruna bu gücü vermiştir. Yeter ki azmetsin, çabasını, gayretini sarf etsin. Gönlünü kullanmaya azmetsin, gözünü kullanmaya azmetsin, aklını kullanmaya azmetsin. Eğer gönlünü kullanabilirse, gözünü, aklını, fikrini kullanabilirse ne yapar? Allah kendisine ne vermişse, emanet olarak neyi teslim etmişse onların karşısında da azim olarak durur ve onları kullanır. Yoksa Allah'ın kendisine emanet verdikleri o onu kullanır. Nasıl Allah, onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler buyuruyorsa insan da kendi hakkını takdir edemiyor. Allah'ın hakkını takdir edemeyince insan kendi hakkını da takdir edemiyor. Yani durması gereken yerde duramıyor. Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi taşıyamıyor. Azim olamıyor, küçülüyor. Küçücük bir şeye bakıyorsun boğulmuş, küçülmüş karşısında. Oysa ki bir silkelense Allah'ın dur dediği yerde dursa ne diyecek? Ben Allah'ın yeryüzündeki harifesi. Allah beni dostluğuna layık görmüş. Allah beni harifeliğine layık görmüş. Allah beni kendisiyle muhatap olmaya layık görmüş. Allah beni zatıyla, sıfatıyla, tecellisine layık diyorlar. Ben nasıl böyle üç kuruşa tenezzül eder, altında ezilirim, boğulurum, onu azim zannederim, karşısında küçülürüm der. Buna tenezzül etmez. Herkesin, Allah'ın azim ismi tecelli etmeyince, herkesin karşısında küçüldüğü şeyler vardır. Kimisinin 10 tane puti var azim diye, kimisi 5 tane puti var, kimisi 1 tane puti var. Mesela öyle putlar var ki hiçbir şey değildir. Gerçekten hiçbir şey değildir. Burada var, çok burada, onun için söyledim. Küçücük bir şeydir ama onun için azimdir. Onun azim ismini verdiği putidir o. İster bunu bilsin, ister bunu bilmesin. Mesela ne der? Allah şöyle emretmiş, o diyor ki ben bunu yapamam, ben bunu edemem. Benim gücüm buna yetmez. Benden bu kadar. Yazık sana. Yazık sana gerçekten. Yani bu nasıl abdır, bu nasıl Allah'a kulluktur, bu nasıl Allah'ın geriyüzündeki halifesidir, halifeliğidir, halifelik böyle mi yapılır? Ben yapamam, edemem, Deyip kaçmakla olur mu? Allah azmet dedi. Senin azemli olman gerekir dedi. Sabret dedi. Evet. Allah nasıl Resulullah Efendimiz'e sen de sabret ve o ulul azm Resuller gibi ol dediyse hepimize düşen ulul azm sahibi olmaya çalışmaktır. Azim sahibi olmaya çalışmaktır. Başta sabır geliyormuş. Sabır öyle tembel tembel oturmak değildir. Pinti pinti yatmak değildir. O değil. Sabır hakta durmaktır. Hakta. Hakta durup hakkı kazanmak için direnmektir. Sabır budur. dik durabilmektir. Hak'tan vazgeçmemektir. Nasıl bir fırtına koparsa kopsun, haktan vazgeçmemektir. Hak üzerinde durmaktır. Allah deyip durmaktır. Benim Rabbim Allah'tır deyip direnmektir. Böyle olursa ne olur? Azim sahibi oluruz. Azamet sahibi oluruz. Büyürüz. Allah'a halife olur, Allah'a dost oluruz. Dünya karşımızda küçülür. Dünyalıklar karşımızda küçülür. Eğer azmedersek, azim sahibi olursak, azim olanı buluruz. Azim olanı bulmaya layık oluruz. Hak kazanmış oluruz. Ama bunun için azmetmek lazım yalnız. Evet. Bunu söylemek kolaydır ama hayatı yaşarken dört tarafımızdan eğer başka tarafa davet ediliyorsak insan adeta sersemleşir. Ne yapacağını bilemez hale gelir. Yani anası bir şey söylüyor, babası bir şey söylüyor, arkadaşı bir şey söylüyor, eşi bir şey söylüyor. Her biri bir tarafa davet etmeye çalışırken bakıyoruz ki sersemlemiş. Ne yapacağını bilemiyor. Hedefini şaşırıyor. Ne yapması gerektiğini şaşırıyor. Tek bir çaresi var, Allah demek. Her birine dönüp sen benim Rabbim değilsin. Bana ilahlık taslama demektir. Rabbim bunu böyle söylüyor, böyle emretmiş, böyle istiyor. Benim Rabbim Allah'tır. Beni yaratan O'dur. Beni huzuruna aracak olan, hesaba çekecek olan O'dur. Bana rablık taslamayın. Bilerek veya bilmeyerek kim birine rablık taslıyorsa bilmeli ki kendini nefsini Allah'a şirk koşuyor. İsterse o kendi evladı olsun. Hanımı olsun veya kocası olsun, o fark etmiyor. Benim gibi yap dediğinde rablık taslıyor demektir. Ne demesi lazım? Hep beraber Allah'ın emrettiği gibi yapalım. Resulünün yaptığı gibi yapalım. Hep beraber Allah'ın sevdiği gibi yapalım. Şeytana uymayalım. Her konuda bu böyledir. Onun için biri eğer Allah derse, Rabbim Allah derse o kazanır. Yok, bir sürü Rabbi olursa iki tanesini razı eder, on tanesini de razı edemez. Hep beraber rezil rüsva Ama bir olan, tek olan Allah'ı razı etmeye çalışırsa Rabbini razı eder. Zaten onun için rızası o kadar zorlaşıyor. Başka ortakları var. Dikkat edersek görürüz bunu. Kiminle muhatap olursak olalım her biri bizden beni razı et diye bir şeyler bekler ve ister. Ama ne dememiz lazım? Biz Rabbimizi razı edelim. Aslında gerisi bizden razıdır. Ama şeytan dürtüyor, başka şeyleri önüne koyuyor, ters tarafa sürüklemeye çalışır. Evet. Allah Kur'an'ına azim dedi. Eğer biz de Allah'ın kitabıyla, Kur'an'ıyla beraber olursak, azim olmayı hak ederiz. Azim sahibi oluruz. Yani çaba gayret sahibi oluruz. O gücümüz olur. Allah arşa azim dedi, arşur azim dedi eğer biz de kendi gönlümüzle beraber olursak, gönlümüzde Allah'ın tecelli ettiğini bilir, bunun farkına varırsak, azim oluruz. Allah'ın azametini tadarız üzerimize tadarız. Evet, Resullerine ulul azim demişti. Resulleriyle beraber olursak, gene azim sahibi oluruz. Allah ne beyle azim, ahiret günündeki o büyük habere azim haber dedi. Kıyamet gününün haberine azim haber dedi. Eğer kıyameti, hesabı unutmadan hayatımızı yaşarsak azim oluruz inşallah. Allah bir de azabın azim demişti. Lehum ve lehum azabın azim. Onlar için azim bir azap vardır. Azim bir azap, azim rahmet olmayınca olur. Azim ikram olmayınca azim azap olur. İnsanın azameti olmayınca, Allah'ın azim ismi tecelli etmeyince, Allah'ın güzelliği, büyüklüğü tecelli etmeyince, insan Allah'ın büyüklüğünü, güzelliğini kaybedince azim azap olur. İnsan bunu kendisi yapmıştır. Yani azap demek, kelime manası da öyledir. Nimetin yokluğunda duyulan azap demektir. Nimetin kaybedince duyulan azap demektir. Biri Rabbini kaybedince duyacağı azap, azim azaptır. En büyük azap budur. Cehennem azabı değildir, azim azap. Rabbini kaybetme azabıdır. Hazreti insan olmayı kaybetme azabıdır. Allah hepimizi duyduk. Azim isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Bizi azim ismiyle tecelli edip, Azmeden kullarından eylesin inşallah. Kendi azimliğinin, Büyüklüğünün, Allah'tan aldığı şerefinin, Farkında olan kullarından eylesin inşallah. Allah hepimize, Allah'ın azametini bilmeyi, iman etmeyi, tatmayı, müşahede etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. ayet i de onlar irtibatı kurulması gereken şeyleri keserler buyuruyor. Bunun rabatayla alakası var mıdır? Her şeyle alakası vardır. bağlanması gerekeni bağlamaz ve bağlantıyı keserler. Nasıl kesiyor? Kendisiyle Allah arasındaki irtibatı kestiğinde irtibatı koparmış olur. Bağlantıyı kesmiş olur. Allah'ın her anda kendisine vahyettiğini, hükmettiğini, imtihana tabi tuttuğunu unutursa biri bağlantıyı kesmiştir. Kendini Allah'ın kelamından, kitabından mahrum ettiğinde kendisiyle Allah'ın kelami arasındaki bağlantıyı kesmiştir. Yetmez. İnsanın bir de insanla olan bağlantısıdır ki onunla beraber cenneti de kazanabilir cehennemiyle. Bunun farkına varmaz. İmtihanı görmezse, göremezse kendisiyle insanlar arasındaki bağlantıyı, imtihanla arasındaki bağlantıyı kesmiştir. Böyle sayın gitsin. İnsan hem Allah'a karşı sorumludur. Hem Allah'ın kitabına karşı sorumludur. Hem Allah'ın kullarına karşı sorumludur. Hem yakınlarına karşı sorumludur. Evladına karşı sorumludur. Anaya babaya karşı sorumludur. Varlığa, mahlukata karşı sorumludur. İnsan kendi kendisine karşı sorumludur. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meareni okuyarak hatim edebilir miyiz? Elbette ki. Ona hatim denmez. Allah Kur'an'ı anlayıp yaşamamız için indirmiştir. Hatim sevabı kazanmamız için değil. Ama hatim sevabı kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Sevap demek, ödül demek, kazanmak demektir yani. Biri anlamadan eğer Ayetleri okudu, yani Fatiha'yı okudu ama anlamadı. Biri de Fatiha'yı okudu ama anladı. Ya da Türkçe mealeni okudu. Yani alemin dedi. Övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah içindir, Allah'a mahsustur dedi. Ben Rabbime nasıl hamd etmeliyim? Ya da Rabbim benden nasıl bir hamd istiyor? Deyip onu anlamaya çalıştıysa. Öteki de Elhamdülillah Rabbil Alemin dedi ama bir şey anlamadı. Hangisi daha çok kazandı? Hangisi ödülü hak ediyor? Kazanmayı hak ediyor? Anlayan. Anlayan hak ediyor. Bununla beraber öteki de hak ediyor mu? Öteki de kendine göre hak ediyor. Kur'an'ı zahiri olarak yüzünden okusa, hatta Kur'an'ı okumayı bilmiyorsa... Açıp yüzüne baksa, o yine ibadettir. Hiç okumayı bilmiyor. Açmış bakıyor, o da ibadettir. Biri Kur'an'ı alsa, kucağına sarsa, o da ibadettir. Kazanıyor. Ama asıl olan nedir? Allah ona neyi vahyetmiş? Allah ondan ne istiyor? Ne söylüyor? Ne demek istiyor? Onu anlayıp, iman edip yaşaması gerekir. Sahura geç kalktığım için ezanı kaçırdım. Yemek yemedim. Ezan okunduktan sonra yemek yemek yanlış olur mu? Bir 5-10 dakika bir şey olmaz. Zaten normalde ezan 10 dakika önce okunuyor. Arkadaşlarım 10 dakikalık ezandan sonra bir 10 dakikalık süreleri var. Asla 10 dakikayı geçmemelidir. Buna dikkat etmeleri lazım. Orjiyi tutmak veya iftar etmek aya göredir. Ayı görürsün, tutarsın, bir daha gör, aya, ayı bir daha görür, bayram edersin. Aynı şekilde imsakla iftar da öyledir. Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar dedi. Falan saatte demedi. Zaten değildir. Ama beyaz iplige, siyah ipliğin ayrıldığı vakit normal ezandan 10 dakika sonradır. Zaten tespit edilmiştir. 10 dakika erken okunuyor ki insanlar tedbirlerini alsınlar diyedir. Evet. Bir sormak isteyen var mı? Bu? Efendim, biri iş yeri açınca iş yerini emanet ettiği müdürne ya da tayin ettiği görevliye, buraların ağası, paşası, ilahı sensin derse, bu ne demek oluyor yani? Eğer biri kelimeyi böyle kullanıyorsa, Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'ı Rab olarak kabul etmemiştir. Asıl kendi nefsini ilah edilmiştir. Kendi yerine birini vekaleten bırakırken de onu da ilah olarak gördüğü içindir. Yani bu ilahlık makamidir diyor. Böylelerin köpekten farkı yoktur. İnsan kendi kendisinin farkında olmalıdır. Eğer kendi nefsine uyarsa, şeytana uyarsa, Şeytanın onu, nefsinin onu rezil edeceğini unutmamalıdır. Allah bizi kendine davet ediyor. Şeytan da kendine davet ediyor. Allah bize vaadde bulunuyor. Şeytan da vaadde bulunuyor. Kıyamet günü zaten öyle söylüyordu. Hesap görülünce şeytan... Arkadaşına söylüyormuş, Allah sana vaat etti, ben de sana vaat ettim. Allah vaadında sadıktır ama ben vaadında sadık çıkmadım, yanacı çıktım. Bugün ne sen beni kurtarabilirsin ne de ben seni kurtarabilirim. İkimiz de kaybetmişiz yani. Ama beni kınama dedi, kendini kına. Beni suçlama, kendini suçla. Benim senin üzerinde herhangi bir saltanatım, herhangi bir gücüm yoktu. Ben sadece davet ettim ve sen de hemen davetime koşarak icabet ettin. Hemen üstüne atladın tabiri caizse. Ama Allah da kurulunu davet ediyor. Davet ediyor ve vaat ediyor. Ya Allah'ın davetine icabet ederiz ya da nefsin şeytanın davetine icabet ederiz. Nefsin şeytanın davetine icabet edersek şeytan yarın karşımızda durur ve bize böyle söyler. Kim haber veriyor? Allah haber veriyor. Onun için her anda kimin davetine icabet ettiğimize bakmamız lazım. Her anda. Hayatın her anında. Eğer Allah'ın davetine icabet edersek, Allah'ı buluruz. Allah'ın onu bulur, dostluğunu kazanırız. Ama şeytanın davetine icabet edecek olsak, bulacağımız şeytandır. Dost olacağımız da şeytandır. Mesela arkadaşlar, şöyle bir dikkat etseler, bunu hemen görürler. Nasıl? Bakıyorsun herkes hemen şeytandan şikayetçidir. Şeytan bana şöyle bir söze verdi. Şeytan bana böyle hükmetti. Böyle şeytana yenildim. Şeytan bana şöyle tavsiyede bulundu. Bu şeytana niye bu kadar yakın duruyoruz? Niye bu kadar arkadaş olmuşuz? Bu ne hesabı çekmek gerekmiyor mu? Şeytanla ne işimiz var bizim? Eğer biz şeytani davet etmiyorsak, şeytanın bizimle ne işi olabilir? Onun gücü buna yetmez. Sonra ne olur? Sonra bakıyoruz ki şeytanın peşine takılmış, artık olmadık şeyler oluyor. Ha şunu gördüm, ha bunu gördüm, ha şöyle oldu, ha böyle oldu. Artık şeytana dost olmuş, birebir şeytanla beraber olur. Yazık değil mi böyle? Bu insana yakışıyor mu? Böylesine şeytanla beraber olup şeytana dost olacağına Rabbinizi zikretseydin ya Allah deseydin Rabbim Allah'tır deseydin Allah'ı zikretseydin Allah ile beraber olsaydın Rabbini bulmuştun şimdiye kadar Evet Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu Allah kullarına vahyeder, şeytan da dostlarına vahyeder. Eğer şeytan bize vahyediyorsa, bilelim ki şeytana dost olmuşuz. Allah öyle söyledi. Şeytan dostlarına vahyeder dedi. Ondan sakın dedi Allah. Onun sizi, sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görür dedi. Yani sizin açığınızı biliyor. O sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Ona dikkat edin dedi. Ona taviz vermeyin dedi. En güzel bunu nereden anlıyoruz? Herkes kendi evinde rahatlıkla bunu anlar. Evinde, ailesinde. Evdekilerden herhangi biri, eşlerden herhangi biri şeytani davet ettiğinde başlar sorun çıkarmaya. Şeytani davet etmiş. Şeytan da artık onunla beraber ne söylemesi gerektiğini, neyi konuşması gerektiğini bile söylüyor ona. O anda onun gönlüne vesveseyle vahy ediyor, veriyor. Allah vahy ediyor dedi şeytan onun. Onun gönlüne veriyor. Bir süre sonra bakıyorsun ki sorun çıktı, kavga çıktı, sıkıntı çıktı, evdekiler hep rahatsız oldu. Dışarıdakiler de beraber rahatsız oldular. Kim yaptı bunu? Şeytana uyan yaptı bunu, şeytana uyan. Eğer biz şeytani evimize davet edip onu dinlemesek o bizim eve giremez. Onun bizim evimize girebilmesi için onu davet etmemiz lazım. Aynı şekilde insanın gönlünün içine de giriyor. Biz davet etmezsek oraya giremez yalnız. Hadi gönüllü anlamadık diyelim. Yani en azından evimizi anlamamız lazım. Onu evimizin içine nasıl davet ederiz? Melekler geldiğinde şeytanlar oradan kaçar. Şeytan geldiğinde melekler orayı terk eder. Evimizde melekler olsun. Bize dua eden melekler olsun. Bizimle beraber Allah'ı zikreden melekler olsun. Evet, insanın Burunduğu ortam, yaşadığı ortam çok önemlidir. Böyle bir ortamda şeytanın davet edildiği, şeytanla sohbet edildiği bir evde çocuklar yetişirken onlarda şeytanı arkadaş olur. Buna müsaade etmemek lazım. Allah Resulullah Efendimiz'in hanımlarına hitap ederken buyurdu ki, Evinizde okunan Kur'an'ın Kur'an'ı düşünün. Hikmeti düşünün. Evimizde Kur'an okunsun. Yani Allah'ın ayetleri okunup açıklansın. Rabbimiz böyle buyuruyor. Rabbimiz bunu bunun için buyurmuş. Şöyle yapalım diye, şöyle kazanalım diye buyurmuş. Deyip hikmetini açıklamak lazım. Güzel yapan mutlaka kazanır. Ama bir de sabretmek gerekiyormuş. Azmetmek gerekiyormuş. Yani şeytana karşı mücadele ederken hem sabırlı olman lazım hem azimli olman lazım. Bununla beraber şeytanla beraber hareket ederlere karşı da aynı tavırda olman lazım. Bunun içinde ne buyurdu? Sabredip, mahfiret ederseniz. Sabretmek ve mahfiret etmek. Hem sabrediyoruz hem mahfiret ediyoruz. Öyle ki Allah bize azim sahibi desin. Azim sahibi denilmeyi hak edelim. Allah hepimizi azim sahibi yapar inşallah. Amin. Bizi şeytanlara arkadaş, şeytanlara dost değil. Bizi kendine dost yapar inşallah. Amin. Mutlaka bu tercihi kendi kendimiz yaparız. Allah'a dost olmayı isteyenler şeytandan uzak durur. Şeytanın verdiği vesveseden uzak durur. Allah'ın emrettiğine, vahyettiğine uyar, ona sarılır. Allah hepimizi kendi vahyine sarılan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.